581. konu, devlet başkanının halkına olan merhameti hakkındaki Hazreti Ömer'in hutbesi, büreyde şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'in yanında oturuyordum, o sırada bir çocuk çığlığı duyuldu, Hazreti Ömer, kölesi Yerfe'ye, git bak bakalım, bu ses nedir, diye emretti, Yerfe gitti, biraz sonra dönerek, bağıran, Kureyş'in kölelerinden küçük bir kız çocuğu imiş. annesini satmak istedikleri için feryat ediyormuş, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer ona, bana muhacir ve ensarı çağır, diye emretti. Bir saat içerisinde bizim bulunduğumuz yerle Hz. Peygamber'in mübarek evi arasındaki alan insanlarla dolu verdi. Bundan sonra Hazreti Ömer minbere çıkıp Allah'a hamdü sena ederek şunları söyledi. Ey insanlar, siz Muhammed'in getirdiği bu din ve nizam içerisinde akrabalık bağlarını koparmak ve insanlara acımamak gibi şeylerin olduğunu söyleyebilir misiniz? Sahabiler, hayır, biz öyle bir şey bilmiyoruz, dediler. Hazreti Ömer, görüyorum ki bu söylediklerim bugün sizin aranızda yaygın bir hale gelmiştir, diyerek şu ayeti kerimeyi okudu. Demek iktidarı ele alırsanız, yahut imandan yüz çevirirseniz eski cahiliyetinize dönüp adetiniz olduğu üzere, hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacaksınız öyle mi? Sonra da şunları söyledi. Sizin bu yaptığınız merhamete sığar mı, nasıl oluyor da küçük bir kız çocuğunu alıkoyup annesini satabiliyorsunuz, üstelik Allah Teala sizi zengin etmiş ve buna ihtiyacınız da kalmamıştır. Bunun üzerine orada toplanmış olanlar, ey Ömer, sen bu konuda dilediğince hükmet, biz de o şekilde hareket edelim, dediler. Hazreti Ömer de bütün vali ve kumandanlarına, bundan böyle çocuklar alıkonularak anneleri satılmayacaktır. Çünkü bu akrabalık bağlarını koparmak demektir ve dinimizce de helal değildir, şeklinde eminameler yazdı.